Yıldırım Beyazıt rüşvetle iş gören kadıların toplanıp yakılmasını emretti. Sadrazam Ali Paşa, sultanın maskarası Arabi'den bunların kurtulmasını rica etti. Arap maskara yol kıyafetini giyip huzura çıktı. Hünkara şevketlüm, ferman ederseniz Bizans'a giderim dedi. Yıldırım Beyazıt, birer Arabi. Kastın nedir diye buyurduk da. Bizans'tan idam edilen kadıların yerine koymak için rahip rica edecektim cevabını verdi. Yıldırım Bayezid bu sözdeki inceliği anlamıştı. O halde ne tedbir bulalım dedi. Maskara ben vezir değilim tedbiri vezir olan buyurur dedi. Padişah vezir Ali Paşa'yı huzuruna çağırdı. ''Benim vezirim, bu adamlar okumuş alim adamlardır. Bunlar hile ve rüşvet ile iş görürlerse cahil halkımız ne yapar? Neden hak üzere olmazlar?'' buyurduğunda vezir, ''Hümkârım, külfet nimet karşılığıdır. Aldıkları akçe ile geçinemezler, akçelerini arttıralım.'' dedi. Bu istek hünkâr tarafından hemen kabul edildi. Osmanlı kadılarının maaşlarına zam yapıldı ve rüşvetin önüne bir süre için geçildi.